Emma bu kalın kağıdı birkaç dakika elinde tutarak öylece durdu. Mektupta yazım yanlışları birbirini kovalıyordu. Emma da tıpkı dikenli bir çitin içinde yarı saklanıp gıdaklayan bir tavuk gibi mektubun içinde gizli gizli tatlı düşünceleri izlemekle meşguldü. Yazı ocağın külleriyle kurutulmuş olacaktı. Mektuptan bir tutam kurşunikül giysisinin üzerine kaydı çünkü. O anda da babasını Maşa'yı almak için ocağa doğru eğilirken görür gibi oldu. Ocağın başında bir sandalyeye oturmuş olarak onun yanında değildi artık. Uzun zamandan beri değildi hem. O zamanlar çatırdayarak yanan deniz kamışlarının kocaman alevinde bir sopanın ucunu yakarak oyalanırdı. Güneşle dopdolu yaz günlerini anımsadı. Yanlarından geçildiği zaman taylar kişniyor, sonra da koşuyor ha koşuyorlardı. Penceresinin altında bir arı kovanı vardı. Bazı zamanlar arılar, gün ışığında döne döne tıpkı bir yere çarpıp da seken altından mermiler gibi pencerenin camına vuruyorlardı. Ne mutluydu o zamanlar. Ne özgürdü, ne mutluydu. Ne çok düşler kuruyordu. Şimdi bunlardan hiçbiri kalmamıştı. Bunların çoğunu geçirdiği duygusal maceralarında birbirini kovalayan durumlarda, yani kızlığında, evliliğinde, sevişmesinde harcamıştı. Hani Yolu üzerindeki bütün hanlarda zenginliğinden bir şeyler bırakan yolcular vardır. Emma da tıpkı böyle bir yolcu gibi bütün bunları ömrü boyunca sürekli olarak getirmişti. İyi ama kim de onu böylesine rahatsız eden, kendisini altüst etmiş olan felaket neredeydi? Bunun üzerine kendisine acı çektiren nedeni arayıp bulmak istenmiş gibi başını kaldırıp çevresine bakındı. Etajerdeki vazoların üzerinde Nisan gününün ışıkları oynaşıyordu. Ateş yanıyordu. Genç kadın terliklerinin altında halının yumuşaklığını duyuyordu. Gün ışığı beyaz, hava ılıktı. Kahkahalar atan çocuğun gülüşlerini duyuyordu. Gerçekten de küçük kız o anda çimenlerin üzerinde biçilen otların ortasında yuvarlanıyordu. Bir ot yığınının üstüne yüzük koyun yatmıştı. Dadısı eteğinden tutmuştu onu. Lesti Badua yanı başında otları taramakla meşguldü. Onun her yaklaşımında küçük kız kollarını havada sallayarak eğiliyordu. Annesi Kızını kucaklamak için koşarak getir onu bana diye seslendi. Nasıl seviyorum seni yavrucuğum, nasıl seviyorum seni. Sonra kulaklarının biraz kirli olduğunu gördü. Hemen sıcak su getirtip onu yıkadı. Çamaşırlarını, çoraplarını, ayakkabılarını değiştirdi. Sanki yolculuktan dönmüş gibi sağlığı hakkında birçok soru sordu. Sonunda tekrar öpüp biraz da ağlayarak yine hizmetçisinin kucağına verdi. Hizmetçisinin ise bu aşırı sevgi gösterileri karşısında ağzı bir karış açık kalmıştı. Akşam Rudolf onu her zamankinden daha düşünceli buldu. Bir hevese kapılmış olmalı geçer elbette diye düşündü. Sonra da birbiri ardından üç randevuya gelmedi. Sonunda tekrar geldiği zaman Emma soğuk, üstelik biraz küçümser davrandı ona. Buna karşılık Rudolf, boşuna zaman kaybediyorsun, ciçim dedi. Genç kadının mahzun mahzun iç çekişini, mendilini çekiştirişini fark etmezmiş gibi göründü. İşte Emma o anda pişman oldu. Üstelik ''Neden sanki şardan nefret ediyorum, onu sevmeye çalışsam daha iyi olmaz mı acaba?'' diye sordu kendi kendine. Ama kocası genç kadının duygularındaki bu değişikliklere pek aldırır görünmüyordu. Öyle ki bir özveride bulunmaya hevesli olan Emma çok zor bir durumda kalmıştı. ''Bereket versin eczacı, tam zamanında yetişerek'' genç kadına özveride bulunma fırsatını verdi. Eczacı son günlerde topal bacakları tedavi için bulunmuş, yeni bir yöntemi öven bir yazı okumuştu. Kendisi de ilerlemeden yana olduğundan, aklına pek yurtseverci bir şey geldi. Yonville kasabasının başka yerlerden geri kalmaması için, Burada da topal bacakları düzeltme ameliyatının yapılması gerekti. Emma'ya şöyle diyordu: Ne yitiririz yani? Bakın derken parmaklarıyla böyle bir işin sağlayacağı yararları sayıyordu. Başarı olasılığı %90. E hasta hem sıkıntısından kurtuluyor hem güzelleşiyor. Operatör de bu sayede çabucak ün kazanıyor. Kocanız neden Leon Dorhan'ındaki o zavallı uşak İpolit'i ameliyat etmiyor örneğin? İyileşince nasıl iyileştiğini bütün yolculara anlatmaktan geri durmayacak sonra. Sözünün burasındaki sesini alçaltarak çevresine bakınıyordu. Gazeteye bu konu hakkında ufacık bir haber gönderiverirsem kim de karışır buna? gazetede çıkan bir yazıysa yayıldıkça yayılır ve bunun sözü edilir her yerde. Sonunda da yuvarlanıp çığ haline gelen kar topu gibi bir şey olur. Hem kim bilir canım, kim bilir? Gerçekten Şar Bovary pekala başarabilirdi bu işi. Emma'ya onun beceriksiz olduğunu gösteren bir şey yoktu. Sonra kocasını Böyle bir iş yapmaya zorlar da ününün servetinin artmasına neden olursa genç kadın için ne mutluluk verici şey olacaktı bu. Emma'nın da sevgiden daha sağlam bir şeye dayanmaktan başka istediği yoktu zaten. Eczacıyla Emma'nın dilemişleri karşısında Charl'ın bu işe aklı yattı. Doktor Duval'in yazdığı kitabı Ruan'dan getirdi. Her akşam kafasını elleri arasına alarak kitabı okumaya dalıyordu. Charles her akşam ayağın aşağıya, içeriye, dışarıya doğru olan çarpıklarıyla alta doğru kıvrılışını, üste doğru dikilişini harıl harıl okurken beri yandan da eczacı hanın uşağını ameliyat olması için sürekli isteklendiriyordu. Peki ufacık bir acı duyacaksın o kadar. Küçücük bir kan alma bile, ufak bir iğne batması gibi nasır çıkarmaktaki kadar bile acı vermez insana. İpolit düşünüyor, gözlerini aptal aptal sağa sola deviriyordu. Eczacı devam ediyordu. Hem bana ne bundan canım, senin için söylüyorum. İnsaniyet olsun diye. Azizim. Ben kendi hesabıma seni bu korkunç topallıktan kurtulmuş görmek isterim. Baksana yürürken devamlı kalçalarını kıvırıp duruyorsun. Aksini iddia ediyorsun ama işini görürken çok zarar veriyordur bu durum. Sonra Hume ona kendisini niçin daha dinç, daha çevik hissedeceğini anlatıyor... Üstü kapalı biçimde kadınların da daha fazla hoşuna gideceksin demeye bile getiriyordu. Bunun üzerine uşak aptal aptal sırıtmaya başlıyordu. Derken eczacı onun gururunu gıcıklıyordu. Hem sen de erkek değil misin be? Ya savaşa gitseydin, asker olsaydın halin ne olacaktı? Ah İpolit, ah. Sonra bu inadını, bilimin iyiliklerini böyle körü körüne reddedişini anlayamıyorum vallahi diyerek uzaklaşıyordu. Herkes öylesine ağız birliği edip üzerine düştü ki sonunda da razı oldu zavallı. Başkalarının işine hiç karışmayan Bine, Bayan Lefrançois, Artemis, Konu komşu üstelik belediye başkanı Tuvaşya'ya varıncaya kadar herkes ayak diretti öğütler verdi. Onu ayıpladı. Ama ona asıl karar verdirten bu işi bedavaya çıkaracağı oldu. Şar Bovary ameliyat için gerekli makineyi vereceğini söylüyordu. Bu cömertliğin gösterilmesini en makul etmişti. Charles da içinden benim karım bir melektir diyerek razı oldu. Eczacının önerilerine uyarak, işi üç kez yeniden başlayarak çilingirin de yardımıyla marangoza aşağı yukarı 8 libra ağırlıkta kutuya benzer bir şey yaptırdı. Kutuyu yapmak için de demiri, tahtayı, sacı, deriyi, vida ve civataları bol bol harcamaktan kaçınmadılar. Ancak Hipolit'in Hangi kasının ucunun kesileceğini bilmek için onun toparlığının ne tür olduğunu öğrenmek gerekiyordu. Bacağıyla birlikte hemen hemen düz bir çizgi halinde inen bir ayağı vardı ama ayağı yine de içeriye dönüktü. Öyle ki ayak aşağıya doğru kıvrık olmakla beraber oldukça da içeriye dönüktü. Bir at iriliğindeki bu sert derili, kuru kaslı, kocaman parmaklı ayakla ki kara tırnaklarda, bunun üzerinde nal çivileri gibi duruyorlardı. Bizim topal sabahtan akşama kadar ceylan gibi sekiyordu. Alanda aksak ayağını öne doğru atarak arabaların çevresinde devamlı zıpladığı görülüyordu. Topal bacağının ötekinden daha sağlanmış gibi bir hali vardı. İş yapa yapa, sabır gibi, güç gibi manevi bazı yetenekler edinmişti sanki. Hipolitte ağır bir iş verdikleri zaman en çok bu ayağına yükleniyordu. Şu halde ayak dışarıya doğru kıvrık olduğuna göre, ökçe kasının ucunu kesmek gerekiyordu. Sonra içeriye doğru olan kıvrıklığı düzeltmek için, İleride incik kemiğinin ön kasına el atmak gerekecekti. Doktor bir seferde iki ameliyatın tehlikesine katlanmak istemiyordu çünkü. Bilmediği önemli bir yere saldırmaktan çekindiğinden daha şimdiden tir tir titriyordu.